Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Bengel Kulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar Fikret günaydın Bengi. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne konuşuyoruz bugün? Ee, bugün önce çok güzel <gülüyor> diyemeyeceğimiz bir haberle başlayacağız. Ee, sorun Fikret biraz geçen hafta geçen programda e, konuştuklarımızla bugün konuşacaklarımızı biraz bağlayacak. Bugün biraz büyümenin aslında bir, bir tahayül olarak bir ideolojik e, çekiciliği neden bu kadar herkesin e, üzerinde anlaştığı ve arzu edilebilir bir şey olarak düşündüğü bir fikir olduğundan bahsedeceğiz. Yani sağa sol ideolojilerden bağımsız olarak hem Türkiye'de hem de dünyada. Ee, ve birazcık da iktisadın içinde de ne kadar hep arzulanabilir bir, arzulanır bir hedef olduğundan bahsedeceğiz. Buradan biraz kalkınma ve sürdürülebilir kalkınma e, hikayelerine de girerek e, herhalde orada noktalayacağız diye düşünüyorum. E, şimdi iki gün önceydi herhalde e, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na açtığı bir davanın geri çekildiğini öğrendik. Ee, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, e, Ala Petkim Yarımadası üzerinde yapılması söz konusu olan bir yatırım için ee, Büyükşehir Belediyesi'nin plan yapma yetkisini elinden alarak bölge planlarını özel proje ilanlı alanı ilan eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na karşı da açtıkları davayı geri çekeceklerini açıkladı. Yani davan nasıl konusu planlama gibi teknik bir meseleymiş aslında bunu öğreniyoruz. Çünkü bu kararı vermelerinin tek gerekçesini İzmir'e gelecek çok önemli bir yatırımın önünü kesmemek olarak özetliyor Başkan Kocaoğlu. Pardon bir şey tam birazcık daha açabilir miyiz? Davanın konusu neydi? Yani ee, niye, dava, niye açılmıştı dava? E, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi Socar'ın alada yapacağı bir yatırım. Hmm. E, bu yatırımın önünü açabilmek için de aslında e, yani bu hukuki yollar artık hepimizin e, çok aşina olduğu bir şey. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı e, burada yapılacak yatırım için... ...o alandaki e, planlama etkisini e, belediyeden kendi üzerine alıyor. Yani tek bir e, projeye uygulanacak şekilde hmm. bu yatırımın önünü açmak için. E, belediye başkanı da yani daha doğrusu İzmir Büyükşehir Belediyesi hmm. de bu, buna, karşı, e, buna de... karşı yani burası bizim e, yetkimizin olduğu bir yer. Bunu merkezileştiremezsiniz diyerek bir dava açıyor. Ancak e, sonradan bunun büyüme için ne kadar önemli bir proje olduğu e, fikriyle ve e, zaten haberde şey de var İzmir ekonomi bir şeysiyle konuşarak yani Danışmıştı bir şekilde yani, evet, evet. E, yani bu tek kalemde İzmir'e yapılacak en büyük son yılların yatırımı ve işte ekonomik büyüme için öneminden dem bu davayı geri çekiyorlar. Yani bu örneği bizim seçmemizin ve yani bizce bu kadar e, nasıl diyeyim temsili önemi olan bir örnek olmasının nedeni yani şimdi ana siyasi gerilimi CHP, AKP e, gerilimi üzerinden okumak tabii ki yanlış ama hani tırnak içinde sağ ve tırnak içinde e, sosyal demokrat olan iki e, siyasi güçte aslında büyümenin gerekliliği ve buna karşı toplumsal muhalefet olup olmamasıyla ilgilenmeden e, bir yatırımın önüne açma konusunda gayet de e, aynı fikirde olabiliyorlar. Evet yani de bu önemli bir dö U dönüşü yaparak gerçekleşiyor. Aynen gerçek önemli bir değil. U dönüşü yaparak ve e, yani bunun e, tek şeyi e, önemi ya da tek nasıl diyeyim bizim için kritik olmasının nedeni sadece bu projenin tabii yapılıp yapılmamasının ötesinde e, yani bu tür büyüme hedefleyen ama çok felaket olacak projeler konusunda toplumsal muhalefetin biraz destek edinebileceği herhangi bir parlamenter siyaset olmadığını oh, da gösteriyor. Aynen ve öyle. E, Peki Sokar ya da Socar nasıl okunuyor onu da bilmiyorum. <gülüyor> Biz <de> onu konuşalım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Herhalde Socar diye karar verdik sonra. Peki Socar'ı kabul edelim. <gülüyor> e, ne yatırım yapıyormuş buraya? Eee yani bunu e, da yapılacak e, yatırım diye geçiyor. E, benim bildiğim kadarıyla yani şey rafineriyle ilgili bir yatırım. Evet. Yani e, zaten orası öyle ve bir süredir zaten şey e, hukuki olarak tartışmalı yani daha doğrusu sekteye uğramış bir proje yani başlayamayan bir proje. Gerçi yani büyük büyük proje, büyük büyüme proje, mega projelerin çoğunda gördüğümüz bir şeydi bu aynı zamanda. Yani sonuçta şu, şu da çok şey, yani Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamalarında şeyi çok net altını çiziyor. Yani biz imar planına dava açmadık. Yani bizim derdimiz o proje değildi. Bizim derdimiz bu bölgeyi Şevve ve Şehircilik Bakanlığı'nın kendi planlama yapabileceği bölge olarak e, şey yapmasıydı. Yani bu da tabii ki önemli bir şey elbette. Yani evet. hukuki açıdan kimin yetkisi olduğu üzerine bir e, şeydi. Ama, e, ama imar planlarına dava açmadık. Yani yatırımı uygun gördük. Sadece bakanlığın bize yaptığı bu uygulamaya karşı hakkımızı korumak için dava açtık. Diyor. Yani, yani biri, e, orada zaten hani biz büyümeye karşı değiliz. Biz tabii ki yatırımı evet. istiyoruz diyerek aslında bir meşruluk kazandırmaya S çalışıyor kesinlikle. Yani. Zaten biraz ondan bahsedeceğiz fikrete bırakalım. Evet, son bir şey ilave edeyim izninizle bu Socar'ın şeyden çek, yatırımını çekmesinin. Star gazetesinden. Star gazetesinden demek ki oraya yatıracak. İşte bana biraz yabancı geliyor. Sokar diye alıştığımız için <gülüyor> başka bir yere taşıyayım. E, sosyal demokratlar bu dönüşü yapıyor. AKP doğrudan gidiyor. Bu dönüş yapmasına gerek yok. E, o zamanki başbakanımızın 2010 yılında verdiği ve çoğumuzun da gayet iyi bildiği bir alıntısıyla devam etmek istiyorum. Bir ülke ne kadar fazla elektrik tüketiyorsa, o ülke o kadar güçlüdür. Kalkınmada o denli süratle de ilerliyor demektir. Demek ki fabrikalarımızdaki çarklar işliyor. Demek ki işletmelerimizdeki üretim artıyor. Demek ki konutlardaki tüketim artıyor. Demek ki ülkenin tamamında teknoloji daha da yaygınlaşıyor. Dünyanın ileri gelişmiş devletlerinde atılan kontrollü ve akıllı adımlarla büyük açıkları onlar kapadılar ve sıkıntıları giderdiler. İnşallah biz de bu sıkıntıyı gidereceğiz. Onun için biz şimdi yeni bir adım atıyoruz. Su akar Türk bakar anlayışını su akar Türk yapar anlayışıyla değiştiriyoruz ve bu açığı da inşallah kapatıyoruz. Evet, evet şimdi bugün biraz e, bu tahayyülün altını çizmek istiyoruz. Geçen hafta hatırlarsanız Büyümenin çevresel etkilerine karşı çok da telaş içerisinde olmayanlar kimlerdir diye konuşmuştuk ve çok hızlı bir kategorilendirme yapmıştık. Bir hatırlayalım. Bir grup insan ya abartıyorsunuz bu işi öyle bir şey olmayacak diyor. Evet. Bunlar herhalde ufak bir grup giderek oranları düşüyor. Bir diğer grup teknolojiye inanıyor, güveniyor. Hani bugün işler kötü gözüküyor ama merak etmeyin 10 yıl sonra 15 yıl sonra öyle bir teknolojik noktaya geleceğiz ki çevresel sorunlar ki bunun içine iklim değişikliği de dahil. Bunları çözebileceğiz diye bakıyorlar. Üçüncü bir grup ise yani tamam hani çevre kötüleşiyor biz de sıkıntı yaşıyoruz ama netice itibariyle amaç büyümekse insanın ürettiği sermayeyle doğadan aldığımız sermaye bir şekilde ikame edilebilir sermayeler. Dolayısıyla bir tanesinde kayıp olabiliyor ama bu diğerini ikame ediyor ve dolayısıyla toplamda karlıyız. Toplamda daha müreffeh bir yapıya geçtik noktasından bakıyorlar. Şimdi bir de bu büyüme işinin bir hegemonya oluşturması noktası var ki bugün oraya yoğunlaşmak istiyoruz. Hı -hı, ee, evet. Biraz evet oradan girelim. Yani bütün bu işte sosyal demokratların da Türkiye'de, AKP'nin de büyük ölçüde anlaştığı, el ele tuttuğu, el ele tutuştuğu bir nokta bu. Ve başka örneklerimiz de var. Yani bunu peki Cumhuriyet'in kuruluşundan Hı -hı. beri ele alabileceğimiz bir büyüme fetişizmi. Nedir bu büyüme fetişizminin gerisindeki o hegemonik yapı? Evet, yani bir e, sadece maddi yat ve büyümenin getireceği işte yani refah, maddi, refahın ötesinde ciddi bir e, işte, tahayyül dediğim benim e, ideolojik anlamda da ciddi bir ikna ve bunun çok arzula olduğuna dair e, arka planda yatan bir fikir var. Yani e, bizim e, yazdığımız, çizdiğimiz, yaptığımız, konuştuğumuz işlerde de birazcık bu... Ee, güçlü çekiciliğini, büyüme fikrini aslında bir cumhuriyet projesi, bir devlet projesi olarak okumanın da mümkün olduğunu e, biz gördük hep ve e, şey yaptık, birazcık kurcalamaya çalıştık. Ve o yüzden de yani e, mesela Türkiye gibi bir bağlamda büyümeyi sorgulamak neredeyse devletin bekasını sorgulamaya çalışmak e, tekabül ediyor yani büyümeyi sorgulamak vatan hainliği gibi bir şey ha, ha, ha, neredeyse ee, zaten Alman ajanısın. o baştan, <gülüyor> <evet>. <gülüyor> yani Adnan Menderes Süleyman Demirel Turgut Özal falan hepsinde bu çizgiyi çok net olarak görmek Orada çok yani aslında şeyi de mesela okumak mümkün. Yani 50'lerde, 60'larda, 70'lerde olan yani muhafazakarlarla CHP mesela yani muhafazakar çizgiyle CHP çekişmesi de hiç büyüyelim, mi, büyümeyelim mi değil yani aslında. E, büyümeyi serbest piyasalarla, e, serbest ticaretle ve e, hani devletçi olmadan mı yapacağız? Yani liberal bir ekonomi modeli içinde mi yoksa devlet ee, ekonomisi, devletçi evet. bir tek ekonomi tek tartışma olanı. alanı o tek yani. tartışma alanı bu ee, kimse yani ne bileyim aslında aynı esnada Hindistan'da bir Gandhi var ve e, yani hani, ve Gandhi'den Gandhi'ci bir akım var güçlü ve yani hakikaten e, büyümeyi sorgulayan, modernleşmeyi sorgulayan e, ve büyümenin gerekli olup olmadığınına dair gayet eleştirel güçlü ve Basit yaşamak ve e, hani şey yapmak, basit, küçükle kalabilmek, yetinebilmek üzerinden giden. Yani aslında e, işte biz, yani tür cumhuriyet projesi ve cumhuriyetle beraber kurulan yeni modern devletin e, ve yani devletlerin sadece kaba güçle değil, hem kaba güç hem ikna ile yönettiklerinden hareketle, e, yani ikna'yı ve meşruiyetini sağlama yollarından en önemlisinin büyümeyi gerçekleştirecek. Aslında bu sadece büyümek değil, bu bir modernleşme projesi. Ama modernleşebilmek için de önce büyümemiz gerekiyor. Ekonomik büyüme önemli olan fikri olduğunu... Görebiliyoruz. Sen yaş olarak şeyi hatırlamaya müsait değilsin ama. Değil <gülüyor> <Koley>. Türkiye diye. <gülüyor> yani, Süleyman, <gülüyor> Süleyman Demirel'in ağzını doldura doldura. Demir... Hepsi kulaklarımda benim hala çınlıyor yani. Süleyman Demirel'in beyanatlarından bir kitap var. <gülüyor> <gülüyor> yani mesela bir evet. gün onu konuşabiliriz sadece. Yani Süleyman e, Demirel yani şeyi de gördüğümüz zaman yani modernleşmenin kendisi ya da modernleşmeye karşı eleştirel diyebileceğimiz e, belki akımlar çıktığı zaman bir siyasi sistem çıktığı zaman da eee büyüme demiyor onlar da. Ya yani on yani sonuçta ister bakan da tank fabrikası yapacak tabii, tabii. falan yani. E, yani devletin Şöyle diyeyim, devleti, Türkiye devletinin bütün temel belki karakteristikleri, temel kabullerini sorgulayan, yani deyiklik gibi ya da üniter devlet gibi akımlar çıkmış olmasına rağmen, yani büyümeyi sorgulamak çok şey. imkansız bir şey. Yani olan bir şey değil. Buna asla şey yapılmıyor. Ve yani devletin de bir e, tarafsız bir aktör olarak Türkiye'de kendini tanımlayabilmesi yani herkese hepimizin çıkarını savunuyormuş gibi görünebilmesi yani bunu iktidarlardan bağımsız bir devlet kurumu olarak söylüyorum e, ben büyümeyi gerçekleştirmeyi vaat ediyorum vaadiyle aslında birazcık e, mümkün. Ve hakikaten de e, yani büyümeyi sorgulamak, yani acaba ekonomik büyüme olmadan biz mutlu olabilir miydik gibi bir şey önermek bile e, işte şey, e, de, vatan hainliğiyle neredeyse eşdeğer. E, ve burada hakikaten Süleyman Demirel bayağı e, şey, şey, e, yani önemli bir önemli bir figür ve çok nasıl diyeyim bakarak o beyanatlarına yaptığı ettiği işe bakarak son derece anlayabileceğimiz yani bu büyüme fetişini anlayabileceğimiz bir figür mesela işte 50'nin üzerinde barajın inşasına zaten örnek oluyor Süleyman Demir. Yani GAP'ın dışında 65-80 arasındaki bu kesintili olarak da olsa yaptığı başbakanlığı sırasında. Zaten barajlar kralıdır. Evet barajlar kralı. Tabii, yani. Barajlar kralı. Tabii şunu da söylemek lazım. Bu baraj yani çok mesela bu büyümeyi göstermek ve devlet bizi büyütüyor. Büyütecek e, açısından çok şey e, manidar bir şey yani başlı başına bayış projesi çünkü çok görünür bir şey yani ve devletin yüzünü de gösteren bir şey oradan bir şeyler taşınıyor kocaman bir şey yapılıyor falan filan yani böyle bir e, görünürlükten aldığı bir güç var ve suyu kontrol altına alıp suyu böyle işte bu su akar Türk bakar şeyinde de bunun e, çıkması hiç tesadüf değil. Yani hem doğayı büyüme adına kontrol altına alıyor olmak çok e, güçlü bir fikir ve yani bunu görünür kılmak çok güçlü bir yol. E, ve birçok ülkede buna benzer, yani Türkiye'de barajlar yoluyla yapılana benzer şeyler e, yapılıyor. Yani Franco'nun da mesela yaptığı ilk e, şeylerden bir tanesi e, İspanya'da barajlar ağı kurmak ve yani oradaki tırnak içinde ulusu kurarken o suyu da kuruyor ve suyu da birbirine bağlıyor ve gerçekten yine bir büyüme vurgusuyla. Ee, mesela süre, ve yani bu büyümenin yani şeyi birazcık bugün benim söylemeye çalıştığım büyüme biz büyüyeceğiz ve daha çok paramız olacak ve daha çok tüketeceğiz'in çok ötesinde e, insanların algısında, dimağında bir yer etmiş durumda arzu olarak. Yani mesela Süleyman Demirel'in GAP, GAP hakkında söylediği şeyler hiç öyle yani biz artacak üretim falanla sınırlı değil. Yani şey diyor GAP sevgisi Türkiye sevgisidir. GAP Türkiye Birliği'nin çimentosudur. Cumhuriyet'in en büyük projesidir. Bir mühendislik projesini aşan bir olaydır. İnsanları mutlu yapma kavgası vardır. Olay sadece suları ırmaklardan alıp ovalara götürme olayı değildir. O olayın bir parçasıdır bunun içerisinde insanların eğitilmesi vardır. İnsanların yeni bir dünyaya yeni dünyanın şartları için hazırlanması vardır. Yani bu büyüme bizim ne bileyim ülkemizin muzdarip olduğu bütün sorunları yani çözecek ve bizi sonunda o seviye neyse ona getirecek şey olarak zaten devamlı e, kurgulanan ve bunun bu konuda bir cevap olduğu e, asla sorgulanmayan evet, bir şey. Evet ekonomi ve hatta e radyoculuğu filan da aşan bir durumu var. Yani psikopatoloji evet. alanına giriyoruz. Gigantizm <gülüyor> hastalığını da herhalde yani uzmanlık alanımız <gülüyor> değil ama çok bu tanımlar tuhaf yani aslında. Ve biraz önce Fikret'in söylediği gibi bu teknoloji her şeyi çözer anlayışı. Geçenlerde de George Monbiot da yazıyordu. Yani iki şey çok belirliyor modern insan düşüncesini diye. Birisi işte bu teknolojik çözümlerle dünyayı terk etmeden önce ya en kötüsü Mars'a gitmek ya da uzayda bir gezegene yerleşmek bir şeyin içinde uzay burayı kirlettik ve mahvettikse öbürü de politik depolitize olmak evet. yani politikadan kaçmak. Bu ikisi Aynen. de zaten birbiriyle bağlantılı yani biz evet. uğraşmayalım böyle bir işlerle. Evet. Aynen. Aynen. Zaten e, teknoloji optimizm senin de dediğin gibi tamamen politika ötesi. Yani bu işleri artık bırakalım. Bunun politikasını yapmayı bırakalım. Enerjimizi, güçlerimizi, dikkatimizi teknolojiye çevirelim ve teknoloji bize çözümü sağlayacaktır. Evet. Şimdi aksini İçin tabii düşünmek e, şey, evet. o da çok suicidal bir olay. Yani aksi takdirde burası bitiyor. Ya bunu görüp işte artık bir noktada ...yok olacağınızı yeah. kabul etmek gerekiyor... ...ya hakikaten teknolojiye sırtını verip... ...artık neyse üreteceği çözümler... ...çünkü şu an bilemiyorsunuz... ...bilseniz zaten yaparsınız... ...yani bilmediğiniz evet. bir şeyden bahsediyorsunuz... Evet. ...belki bir takım ipuçlarınız var ama... ...sonuçta bilmediğiniz bir... ...işte bir... ...bir şey olacak... ...ve teknoloji bunu çözecek... ...bu... ...tabii çok manidar... Aslında politika ötesi bir iş yapıyoruz diyerek bizatihi politika yapıyorsunuz. Mevcut sistemi sorgulamadan, mevcut sistemin getirdiği baskıları, getirdiği çelişkileri değerlendirmeden, bunları masaya yatırmadan adeta topu başka birine hemen Pas veriyorsunuz. Bu da teknoloji oluyor. Evet. Tek... Yani... Yani. Şunu demeye çalışacaktım ben. Geleceğe dair pek fazla bir plan ya da program öngörü olmasa bile teknoloji konusunda orası bir bilim kurgunun alanı gibi dursa da. Gitmişe baktığımız zaman, yakın tarihe baktığımız zaman teknolojinin en tepeye çıktığı noktaların büyük savaşlar olduğunu görüyoruz. Mesela 1939'da tek kanatlı, tek motorlu uçaklar varken 1945'te jet motoruna geçiş gibi bir şey söz konusu oluyor biliyor. Mesela önün önümüzde duran bilgisayarların e, yapan şirketler gene bilgi e, savaş teknolojisiyle alakalı. İnternet de aynı şekilde bir askeri proje. Belki yani biraz da fütüristlerin bu İtalyan fütüristlerin de akımın e, yanından geç, geçecek olursak önümüzdeki büyük savaşlarla beraber şekillenen bir teknolojiyle beraber dünya Topyok'u mahvettikten sonra ben hala Mars'a getirebileceği ya, bir kanaya taşıyorum içimde. Orada bitirmem bayağı yok. Sonuç olarak Mars'a gidilebilir. Orada da tabii bütün basınçlı uzay araçlarının içinde <gülüyor> NASA bile bunun reklamını yapıyor. Gayet güzel yaşayabiliriz insanlar. Tamam çıkardığa da devam ederiz. <gülüyor> tabii, <gülüyor> tabii tabii. Bir avuçta teknik, teknik yeme bırakıyoruz. Yani bütün oradaki oraya... hayatımızı basınç düştü mü şey, mahvolduk. Bittik. Politika öğretmenin <gülüyor> dışında bir politizasyon var. Yani politika üretmemize gerek yoğun ötesinde e, yani zaten var olan büyüme yani bir eşitsiz bir şey yani tamamen maddi anlamda büyüyünce yani bu en önemli şey bu yani ve devlet şimdi demin Türkiye bağlamında konuşurken devletin bu yarattığı yanılsama aslında yani Türkiye büyüdüğü zaman herkes aynı şekilde ihya olmuyor birincisi ikincisi büyümenin kendi içinde yarattığı çatışıklar ve antagonizmalar zaten yine eşitsiz bir şekilde dağılıyor Hatta, bunu Teknoloji bunu görme yani bunu bir şekilde tartışma alanı yapmaktan çıkar çıkarıyor. Yani çünkü zaten hepimiz aynı şekilde e, zarar görmüyoruz bundan ve bir takım mağduriyetler daha fazla büyümeden kaynaklı. Ha, buna hiç gerek yok bunu yapmaya çünkü biz o mağduriyetleri zaten e, teknoloji alanıyla şey yapacağız, gidereceğiz Tabii diyerek yani onu zaten toplumsal muhalefetin alanı yapmak ve politikanın yani siyasetin alanı yapmaktan, siyasi olanın alanı yapmaktan çıkarıyor ve yani işte büyüme fetişizmi ve bu da yani onu yapıyor aslında bir yandan. Ben ne kadar var? Çok aşağı yukarı bir dakika. dakika evet. O zaman e, burada bitirelim daha ne diyeyim. Daha fazla söyleyecek evet, bunun bir Bunun sonu şey. zaten e, yani devamını getirmek zorundayız. Bu tabii, çok tabii. önemli bir tartışma. Yani bu. özetle bir iki kanal var aslında birbirini destekleyen. Birincisi daha teknolojiye dayanarak biz bu işleri çözeriz. Yani ee, damarı, öbür damarda hemen hemen her ülkede var. Türkiye'de bu daha katmerli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Devletler büyüme üzerinden bir anlamda meşruiyetlerini ilan ediyorlar, hegemonyalarını kuruyorlar ve dolayısıyla da işte iyi hükümetler, iyi büyüyen hükümetler oluyor. Böyle bir algıyı yaratmış durumdalar. Dolayısıyla bu ikisi de aslında biraz birbirini destekliyor, biraz birbirini birbirinin köprüsünü oluşturuyor. Dolayısıyla da e, bir keresinde e, hani açmamız gereken paket bu. İki tane paketimiz var. Bu iki paketi de açarak ve aynı zamanda da biraz alternatifi tabii evet, davam yani, edeceğiz. Sorunun tabii, ta kendisi büyümez zaten evet. aslında. Alternatiflere böyle yavaş büyüme. yavaş girmeyi evet. e, düşündük de önce tabii sorunlu ve aslında bu alternatifleri konuşmanın ne kadar zor olduğunu şey yapmak evet, lazım. Evet. Yani e, o yüzden biraz böyle ve yani her iki bir düşündüğümüzde yani birisi bir siyasi lider çıkıp ya büyümmeyi vaat etmiyorum ben size. Yani hani adaletli yaşamayı, eşit yaşamayı, ufak yaşamayı vaat ediyorum dese ne e, yaparız yani? yani yuh yuhalanır. falan Yani önce bunu biraz e, dönüştürmek, e, değiştirmek e, gerekiyor. Bilmez miyiz bunun zorluklarını? Neyse bu programla biraz evet. <gülüyor> aş sınırları aşmayı deniyoruz. işte. Peki çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar.